Merhaba, ben Mesut Varlık. Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. 2011 yılının son programında bir genel değerlendirme yaparken şöyle demiştim. 2000'li yıllar kadri bilinmemiş yazarlar iade-i itibar dönemi olarak yaşanmaya devam ediyor. Oğuz Atay'ın hatırlanmasıyla ilmek kazanan bu dönem... ...Bilge Sufi Ruzan Sevgi Soysal, Ahmet Amit Tanpınar gibi yazarlar üzerine düzenlenen sempozyumlar... ...ve yayınlanan kitaplarla canlılığını korumaya devam ediyor... Bu işlerin belki birkaç yıl daha süreceğini ama ardından yerini tematik çalışmalara bırakacağını tahmin ya da ümit etmek isterim. Bunun belki de işaretlerinden biri genel olarak oğuzata üzerine konuşmak yerine Oğuz hikayeleri üzerine eğilmeyi teklif eden Hilmi Tezgür'ün Korkuyu Beklerken kitabı olabilir. Bu tür büyük isimlerin bir cephesinden harekete hareket ederek e tematik ve nispeten derinlemesine tartışmalara de doğru bir yol izlenir umarım. Büyük isimler üzerinden yazılan tarih anlayışından uzaklaşmanın sırası belki de edebiyat tarihine gelmiş olmalı e, diye düşünüyorum demiştim. E, i̇şte bu nedenle bu akşamki konuğum şiirleri, şiir çevirileri, popüler kültür yazıları ve açık radyodaki Vertigo programıyla tanıdığımız Hilmi Tezgör. Kendisiyle e, Oğuz Atay'ın öyküleri üzerine derlediği çalışması, korkuyu beklerken gelenler üzerine sohbet edeceğiz. Aslında bu vesileyle sanırım Oğuz Atay için ilk oturumu düzenleyenlerden biri olarak... Ben ve son oturumu düzenleyen kişi olarak Hilmi Tezgah'ı bir araya gelmiş oluyoruz. 2002 yılında arkadaşım, dostum Barış Aydın'la birlikte Bilgi Üniversitesi'nde Oğuz Atay'ın vefatını 25. yıl dönümü için bir oturum düzenlemiştik. Daha fazla nostalji yapmayalım. Hilmi Tezgah'ı hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol Mesut. Hoş ee... En son o mu acaba? Benden sonra belki yapılmıştır, kaçırmıştır. Dediğim kadarıyla yok. Yok yani. değil mi bir şey? Ee, varsa da özür dileriz. Yakındır ama yine olur. Evet, evet yani olması bekleniyor Oğuz Atay üzerine. Ee, şimdi şey üzerine, e, bu kitap üzerine, korku Beklerken Gelenler üzerine e, katıldığım programlarda, kitap üzerine yazılan e, yazılarda hep zaten bunun bir e, önce bir sempozyum olduğu, sonradan e, sempozyum... E, ...bildirilerinin ve... ...daha önceden yayınlanmış hı hı. önemli bir takım... ...yazıların e, derlemesi... E, ...olduğunu... E, ...Oğuz Atay'dan... ...hoşlanan, onunla ilgilenen... ...çoğu okurun zaten bildiğini... Evet. ...varsayarak... Hı hı. E, ...öncelikle... E, ...senin Oğuz Atay'la... ...ilişkinden başlamak istiyorum yani... ...kitabın hikayesini e, tekrar tekrar... E, ...din etmek yerine... ...Hilmi Tezgör'ün Oğuz Atay'la tanışması... Benim Oğuz Atay'la tanışmam e, iletişimin Ata'nın kitaplarını hı hı. tekrardan basmasıyla birlikte oldu. 1987'nin kitap fuarı. Onu çok net hatırlıyorum. Eylül. Demek ki. Ee, Eylül. E, biraz daha erkendi. Hı. Yani pardon şimdi Kasım'da oluyor. E, kitap fuarı o zaman TÜYAP'da olurdu. Yani Taksim'de Şeydi, olurdu. Evet. Sanırım kitabım, e, kitabın içine hatırlıyorum. Korkuyu beklerken ekimli bir tarih var. Yani hmm, hmm, hmm. herhalde ekimde Peki. oluyor. E, i̇şte beyaz mantılı adam hikayesini e, bir arkadaştan duymuş. Metini duymuş benden önce. Birinden o pası alarak işte yine bir başka arkadaşla birlikte fuara gidip Oğuz peşine düşmece. Orada iletişimin standını bulmak ve o kitaplara orada kavuşmak suretiyle olmuştu benim tanışmam ve... Ondan sonra okudum hmm. Atay'ı. Öncelikle ilginçtir korkuyu beklerken hmm. yani bu üzerine şimdi yıllar sonra bir kitabın <gülüyor> çıkma, çıkmış olması bir bakıma sembolik olarak sevimli kendi adıma. Sonra da romanları ee, yani 87 yılının e, bir sonbahar günü diyeyim eğer tarih vermem gerekirse. Siz, ...acaba senin soruda başka bir şey var mıydı daha detaylı bir şeyler mi? Yok no, yani isterdim. buydu hani nasıl e, yani o ilk işte arkadaşından beyaz mantulu adamdan şey yaptın... ...aldın evine gittin okudun ee, e, ilk e, etki... Do, bir dakika şimdi üzerine düşünce hatırlıyorum okudum değil o, o arkadaşım e, bir beste e, bir şeyi vardı bir, bir parçası vardı... Gazanfer Çelik şimdi tabii kim bir kendi hayat içerisinde nerede hiç bilmiyorum. Serseri diye bir şarkıydı bu. Hmm. Ee, yanılmıyorsam da Aylin Urgal'ın kızı söylüyordu şarkıyı ve onun sözleri tamamen beyaz mantolu adamdan yola çıkarak şey yapılmıştı. Ben o şarkıyı dinleyip oradan o uzatayı duyup peşine düşürdüm. Doğru Şimdi iyice ilginçleşti durum. Benim <gülüyor> için de hafızayı zorlayınca ama o şarkı tabii ben de bir kasedin bir köşesinde duruyor sadece yani şey daha iyi bir formatta yok peki şimdi eee edebiyatımızda bu işte Oğuzatay eee yükselişiyle birlikte neredeyse e, tutunamayanları okuyanlar ve okumayanlar diye bir evet, e, bir şey var. ayrım artık var yani çok net bir şekilde. E, senin için Oğuzatay hangi metnidir mesela? Böyle bir hani tutunamayanlarcılardan mı yoksa Hım. Evet ama yani onları ayırmak... Ee, bir Çocuklarım bilim... gibi hepsi diyorlar. <gülüyor> o öyle cevap verilir çünkü. Yani nasıl tutunamayanları okuyanlar oku okumayanlar ya da okuyamayanlar evet. varsa... Aynı şekilde Oğuz eserlerini ayıramam abiciler vardır. <gülüyor> ee, bir de e, şeyler vardır. hani Ama e, ben Korkuyu Beklerken'i ilk okuduğum için bir ilk göz ağırlık hali var. Tabii. Ama tutunamayanlar mı... Tehlikeli oyunlar mı? İlla bir hani cevap hmm. yoksa bir, bir, bir şekilde sizi kötü bir gelecek <gülüyor> bekliyor falan durumu olursa o zaman tehlikeli oyunlar derim. Hmm. Neden derim ben de? Ee, <gülüyor> güzel <gülüyor> tamamen duygusal sebeplerden yani o okunduğu döneme eşlik eden ruh hallerinden, hayatın kendi hayatımın o anki duygusal iniş çıkışları ve onun bende bıraktığı. Belki izler bağlamında. Yani ikisinde de nakaot olma hali var... Hı -hı. ...duygusal açıdan. Hı -hı. Ama sanki tehlikeli oyunlarda... bir ...tamamen ring dışına falan... Daha da bir ...düşme hali falan var diye hatırlıyorum ama... E, ...şimdi bana öyle geliyor... ...geriye baktığımda. Ama tutunamayanlar da... Hani bir, ...bir şey değil. Bir ayrım olarak görmeyelim bunu. Yalnızca Hı -hı. duygusal bende bıraktığı... ...iz olarak belki söyleyeyim. Evet, evet. Peki... Şeyde e, kitabın girişinde e, Necip Tosun'un e, güzel bir e, öykülerine genel olarak baktığı e, hoş bir yazısı var. Yabancılaşma, Aydın Eleştirisi ve ironi e, Oğuz Atay öyküleri başlıklı. Hı hı. E, o yazıda Oğuz Türk öykücülüğüne kazandırdığı en önemli yenilik, zenginlik ironidir diyor. Evet. İroni için belki de şeyin e, Atay'ın kalemindeki mürekkep diyebiliriz gibi geliyor bana. Hı hı. E, bu anlamda roman ve öykülerini karşılaştırmaya kalksak? Ee, yani romanlarında zaten çok belirgin olan ironi öykülerinde de var mı yok mu gibi mi ya da tam tersini mi yani soruyorsun? Var da var. hani e, bunun hmm. tezahürlerinde bir şey var mı hani hiç ee... o açıdan bakmışlığın var mı? Necip Tosun'un yazısı e, sempozyum sunumlarından bir tane değildi. Hı. Daha önce Kitaplık Dergisi'nde de yayınlanmış bir yazıydı. Hakikaten de kitabın başlangıcı için uygun görünüyordu. İroni de hakikaten Atay sevenler bilir. Çok önemli bir kavram şey için. E, atay için. E, ama öyküleri ve romanlarındaki ironiye baktığım zaman... ...çok ayrıştığını düşünmüyorum. Hı. Yani sanki öyküler romanlarındaki ironinin ve o ironiyle e, hayatını sürdüren karakterlerin diyeyim o şekilde ifade edeyim belki e, daha minör boyutta yani öykü formatı içerisinde o çerçeveye girmiş ve yine o e, devinimi Yaşamaları gibi geliyor bana ama. Bilmiyorum yani ben biraz böyle görüyorum ama sen ne diyorsun? Aslında ben, Bitir... ben sana sorayım. Belki. <gülüyor> <gülüyor> Kontra böyle. <gülüyor> Bir tür başa çıkabilme yöntemi sanki Oğuz Atay. Yani bütün metinlerinde var. O yüzden öykülerle yani... romanları karşı karşıya koymak şey olmuyor evet, bana. Evet, Uygun yani... kaçmıyor burada. İroni dersek o zaman onların hepsini birlikte almamız gerekirmiş evet. gibi geliyor. Ve hakikaten de evet e, nasıl ifade ettin onu? Güzel söyledin demin. Nasıl kurdun? İroniyle baş, hayatta başa çıkabilmek ha, için evet, evet, evet, evet, evet. Bir, bir yol gibi. Evet, yani bir hayatla baş edebilme yolu, baş edebilme yöntemi yolu. gibi bir şey. Belki en az e, bir bilim e, insanı romanı, ha, evet. e, da galiba ...en az var gibi geliyor bana. Bir bilim insanı mı? Bir tabii bilim insanı yani. mı? Bilim, bilim, bilim adamı Bilim adamı yani O adam... Evet, <gülüyor> kadın. Tamam, o yüzden ben anladım evet, bunu yani da yani şey yapmıyorum. Romana editöryel müdahale ettik. Ee, belki şeydendir yani... ...Oğuz Atay'ın olmasına rağmen... <gülüyor> e, ...içimin sinmediği bir metindir o. Ee, bir türlü sevemedim onu. Nedense. Aynen. Belki sipariş diye mi artık bilmiyorum. Yani O da sıkılarak yazmış gibi bir his var bende. ...o kitabı? Yani tamamen ben de senin gibi düşünüyorum. <gülüyor> Ve galiba e, Atay'ın kitaplarını okumuş olanlar... ...tutnamayanlar tutunamayan, okumuş veya okumamış evet, olanlar değil... Yani. ...hakikaten hepsini okumuş olanlar da... E, ...bu görüşü büyük ölçüde paylaşacaklardır diye düşünüyorum. O çok e, başka bir yerde duruyor. Evet, yani. Ama e, bence sanatçıların e, ortaya koydukları eserlerde... ...belki sanatın her dalında... Bir tane de böyle bir ayrıksı eserin evet, o, olmasının da ayrı bir böyle bir şey de o var. Turun sol kağıdı gibi. Gibi. Yani. Böyle bir anlamda tersine negatif, nazar boncuğu evet, falan evet, gibi. Evet, evet. Böyle bir hali de var. O da o da güzel yani o, o bakımdan. Ama evet metinler arasında hakikaten çok ayrıksız duruyor. Ve hakikaten şu sözcük kullanı en zayıf. Evet metini. yani hani Oğuz Atay müstaharını kullanan başka birisi yazmış gibi sanki Şakırtıcı yani. Şaşırtıcı yani bu, bu bağlamda hakikaten. Öyle bir tarafı var. Ee, bu arada bir bilim insanının dedin bu Demiryolu Hikayecileri Bir Rüya hmm. kitap hmm. Atay'ın en son yazdığı öykü hakikaten. Yayınlandığında biliyorsun Demiryolu öykücüleri bir düş olarak hmm. çıkıyor. Çünkü hmm. o dergi Öztürkçeci olduğu için. Tabii. Bunu da bilenler biliyordur. O yüzden onları şey yapabiliriz. Oğuz Atay'ın eserlerinin yazdıklarının isimleriyle oynayabiliriz. Soruyor. İzin çıkmış buna zamanda baksana. İyi yapmışlar yapacaklarını. Peki e, işin bir de şey tarifi var. Oğuz Atay'ın e, o Türk kültürüyle olan e, kavgası, hesaplaşması, mücadelesi üzerine çok şey yazıldı. Hı hı. şeyde de yine Necip Dost'un yazısında da Atay tam bir kültür öykücüsüdür diyor. Hı hı. Günümüz öykücülerine yani yeni öykücülerden bahsediyorum hı hı. ve hepsinden değil tabi kısmen büyük çoğunluğundan diyebiliriz. Hı hı, bir genellemeyi yapıyorsun yani. Evet evet yani hı hı. onlar da sanki böyle bir hani kahramanın içinde yaşadığı kültürel ortamdan azade bir hal var gibi yani kahramanın Adının Ahmet ve e, işte diyelim koca Mustafa Paşa'da yaşıyor olmasının çok da bir esprisi yok. Hani aynı adamı e, John hmm. Binnemle adında bir öykücü New York için yazmış olabilir gibi bir e, izlenim var bende. Yani sadece yani böyle o kültür bir... ve kalem ilişkisi aslında. Yani sadece dekor gibi diyorsun gibi isimler. Gibi evet. Yani. Ama arkasında aslında başka bir şey yok ve kahramanda oraya o, girip çıkmıyor. Organik bir ilişki yok evet. Yani o suya yani. girip batıp evet. çıkmadan evet. sadece ee, yani hmm. böyle bir şey var. Yani bu, bu dediğinde ciddi bir haklı kıpayı var. Yani genç öykücüleri yeni kuşağa ne kadar takip edip etmediğimiz tabii tartışılır. Ama genel e, bir e, okuduğum kadarıyla diyeyim kendi adıma cevaplayayım. Böyle bir şey evet var yani elbette bunun tersi de vardır. Hakikaten tabii, de tabii, e, yani... çok, çok iyi öyküler e, ne bileyim işte şimdi ben en son Barış Bıçakçı okuyorum. Hı hı. Yani okuduğum kadarıyla hakikaten onlar o e, kültür denilen belki o büyük suya girip ıslanıp oradan çıkmış o, o, o işte, öyküler yani. mesela evet. yani. Bana öyle geliyor. Yani Orada roman... nefes alıyor adam yani. Evet yani şimdi romanı da çıktı yeni değil mi? Onu ben müellifi. Onu ben okumadım müellifi... bilmiyorum sen. O... Öyle Harika bir kitap yani. Ha işte, hakikaten son zamanlarda böyle şey keşif olarak yani doğrusu Barış Bıçakçı'yı Sinek Isırkları'nın müellifi ne kadar okumamıştım. Yani hmm. Duymuştum metini duymuştum ama okumamıştım. İlk onu okudum ve hakikaten çok uzun zamandan sonra bir kaleme vuruldum. İşte yani ben romanı okumadım ama o şey biraz eski öyküleri o yazlıklarına filan bakınca. Mesela öyle bir ismi onun dışında tutmak lazım vakak, gibi geliyor vakak. bana. Ee, yine geçen sene okuduğum bir Özlem Narin Yılmaz. Hı. Ee, onun öyküleri de mesela bana yine bu bağlamda değerlendirilmemeli gibi geliyor. Ama genel bir bakış herhalde yeni kuşak bu kültür suyuna batıp çıkıp o bütün ıslaklığıyla o nemiyle oradan aldığı belki tazelenmeyle belki oradaki derinden bir üşütmeyle neyse evet. onunla birlikte mi bizim karşımıza çıkıyor dersen e, evet büyük yüzdeyle hayır herhalde yani evet derken senin, maalesef. Senin, maalesef evet senin sorunun cevabı olarak evet yani öyle gibi geliyor bana ama tabii çok daha yakından bakmak lazım bunu belki esas daha öykücülükte ...sivrilen insanlara da bir e, belki sormak lazım. Atay'da bu e, kültürle ilişki... ...hem bütünüyle e, içselleştirip... E, ...sürekli bir hesaplaşma halinde... Kesinlikle ...gidiyor. Kesinlikle öyle. Yani Atay'da tam tersi işte. Yani evet. hepsi müthiş bir şekilde kültürle her dakika... E, Kanına kadar işlemiş evet. ve onunla mücadele ediyor. Evet yani e, hakikaten... En derinlemesine bu böyle Atay'ın bütün karakterlerinde öyle yani tu, tahta attaki Tuğrul'dan tutun da e, romanlardaki işte Bilge'ye kadar e, ne bileyim e, Hikmet'te saymakla bitmez zaten. Ha. Ama o bağlamda belki tersine şeyler de söylenmiş olabilir ama e, bana öyle geliyor ki müthiş bir kültür öykücüsü ha. yani Atay ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum yani sorularına da şey cevaplar verebiliyor muyum tatmin kiler cevaplar veriyorum. kısa mı kesiyorum bilmiyorum ama <gülüyor> yo, yo, <gülüyor> bir yani. şeyim de var. ama laf lapa açar zaten evet, zamanımız evet. olduktan sonra sorun evet var yani olmayacaktır 11 dakikamız var 11 ee, dakam kaldı sadece evet. Yarıyı geçtik yani evet evet geçtik geçtik tamam o zaman ee, geçen seni e, Oğuzatay için en taze e, şey tartışma e, bu Şafkal Altıneli'nin e, notosun e, Oğuzatay ...şeyindeki e, dosya sayısındaki... ...özel sayısındaki... E, ...yorumu... ...bayağı bir şey yarattı... <gülüyor> ...tartışma <gülüyor> yarattı... ...yani sığ ve yapay e, buluyorum... ...Oğuz Atay'ı demişti... E, ...hani Şalkır Altıner... ...özelinde konuşmak zorunda değil, Hı -hı. değiliz ama... Hı -hı. E, ...bir de böyle de bir görüş var... ...nasıl e, şey yaparsın... ...değerlendirirsin... Hı -hı. Yani evet öyle bir tartışma başladı... ...çok uzamadı... Evet. ...değil mi, Değil mi? Evet. şey yaptık... çok Yok yani, ...kesildi galiba... Türkiye'de ...arkası gelmedi... ...derinlemesine yani, bir tartışma olmadığı için... ...şimdi burada bu sayı ancak... ...ben şey yapabildim bulunmuyordu çünkü... ...ama şimdi Şarkar altın'ın ...buradaki şeyine baktığımda... ...o söylediklerine... ...şey dikkat çekiyor... ...yani evet o sığ ve... ...nerede o... ...sığ, ve, sığ ve yapay bir... diye bir yakıştırmadan önce... Aslında daha çok bunları bir yerlerden duymuş, öğrenmiş, doğru olanın dünyaya böyle bakmak olduğuna karar vermiş gibi. Yani sanki hani atayda böyle bir... Evet yani bir bunlar samimi olarak yazılmış metinler hmm, hmm. değil de bunu zekice değil mi sanki evet, yani. biraz görüp bir kurgulamış Öyle, hani falan. Bir piyasaya oynama şeyi... E, sezinledim ben orada yani. Yani zekasıyla bunu öngörüp, öngörüp sonra da e, şey uygulamış. Yap, uygulamış demeye getiriyor şarkıları. Evet ben de öyle okudum. bana ben katılmıyorum buna yani bana hiç öyle gelmiyor. Hiçbir an bile o Atay okuduğumda öyle hissetmedim. Hatta aksine yani o kadar çok e, onun içine girmiş ve oralardan hesaplaşarak çıkmaya çalışıyor ve o debelenmeyi o çabayı o Savaşı o kadar hala sürdürüyor ki yazarken ve hatta metinleri bittikten sonra bile onu hissediyorsun. Evet, evet, yani. O savaşı sürdürdüğünü, o mücadeleyi sürdürdüğünü. O yüzden ben yüzde yüz katılmıyorum. Yani, evet, yani yani o bilmiyorum yani bana doğru gelmiyor. Aksine çok sahic metinlermiş gibi geliyor. Üstelik Tezer özlü ve Yusuf Atılgan yani çok sahicidir ve derindir atay. Onların yanında değildir demeye getiriyor ve böylece bir, bir tür bir nevi, belki bölücülük de oluşuyor. Çünkü <gülüyor> hakikaten de tezar öz'ün metinleri de bence yüzde evet, yüz içeriden yani. olağanüstü metinlerdir. Aynı şekilde Yusuf Atılgan'ın Atılgan, da. Atılgan yani. Belki onu şey rahatsız ediyor değil mi? Yani Atay'ın okuyucusuyla çok özel bağlar kurmuş olması. Evet. Yani, yani bilmiyorum ki bilmiyorum. Yani Şavkar altından ayrıca Şiir üzerine yazdıkları şiirleri filan da çok hoş, duru ve ben severim çok. Evet evet yani. Ben çok severim. Bir de şey var hani e, bu adam yarının e, piyasasını diyelim hani şey anlamında e, pejoratif anlamda kullanmıyorum. Görüp de ona göre e, o zamandan böyle yazdı ise e, ben buradayım sen neredesin ey okur e, ben buradayım sen de bir gün oraya varacaksın derdi. ...diye ha, düşünüyorum. Evet, o onu da, e, yani onu onu da oyun görürdü. Şeyi e, hissetmezdi. Yani o planlı bir e, şeyse eğer... ...bir özgüven göstergesidir o. Yarın bu olacak ben de orada yazıyorum. Tamam şimdi beni görmüyorsun ama... ...üç gün sonra geleceksin. Gibi bir özgüveni de beraberinde getirir sanki o. Ya evet bu sağlam bir karşı argüman olur hakikaten. Doğru bir yandan e, o zaman öyle yapardı. Ama e, ya... O da mı Amerikan oy oyunu acaba? O, onu, o, onu on, onların Amerikan oyunu olduğunu bilen çok çok iyi bilen mecralar onlar ona karar vermiştir. Ben var mı cep telefonu evet, evet. O insanları hemen arayalım bir soralım. Bilmiyorum ona karar veren mekanizmalar var bilmiyorum. Ama hakikaten şey yani değil ya yani Atay'ın okurlarının o kurduğu özel bağ ve bu kadar insanın hakikaten çok e, içeriden o yazarı hissedebilmeleri falan Bence Şavkar Altınan'ın söylediklerini boşa çıkarıyor diye düşünüyorum. Yani ben katılmıyorum. Öyle diyeyim, çekileyim. Yani Bahri. peki. Ee, bu, kitapta bir de e, senin de yazın var. Yani bu arada tabii hmm. e, şimdi Necip Tosun'dan bahsettik. Bir de senin yazın vardır. İki yazdan oluşmuyor tabii bu kitap. Evet. E, Necip Tosun, Selahattin Özpalabıyıklar, Doğan Yaşat, Hü Hülya Yağcıoğlu, Özlem Ekin Teker, Sibel Ercan, Nihan Eren, Aslan Erdem... ...Işıl Bayraktar, Devrim Dillik Yapan... ...Ahmet Ergenç, Bitmiyor... ...Erkan Karabay, Berna Güler... ...Burcu Şahin, Emre Erbatur... ...Hilmi Tezgör, Fatma Erkman... ...Melike Sabah, Akım... ...mın da yazıları olan... E, ...çevrili bir... ...şey, hı hı. derleme bu kitap... E, ...senin yazın... ...Babama Mektup e, Öyküsü... ...ya da iç Hesaplaşması... Hı hı. E, ...üzerine psikanetik bir okuma... ...öyle bir çaba evet... E, ...okurken... ...yazıyı şeyi düşündüm... ...şimdi o Atay'ın Babama Mektup kitabı... ...o psikanetik aile romansı meselesi açısından... ...son derece şey... ...etli malzeme veren bir metin... Müthiş, evet... ...bu kadar net... ...bir aile romansı metni... Türkiye'de bir Edebiyatı'nda başka nerede var diye düşündüm... ...pek çıkaramadım. Hmm. Türkiye Edebiyatı'nın sözü... ...eğer yani Dünya Edebiyatı deseydin güzel hemen... E tabii yani. <gülüyor> <gülüyor> hemen Kafka derdik ve rahatlardık. Orada çok Kocuğum... var da. Bir sayı alırdık hemen. Yani evet. ismini bile değiştirmeden. Evet yani. Ama e, Türkiye Edebiyatı diyecek olursan... E, ...bu kadar aile romansı... ...bize kolay şey hazırlayabilen. E, acaba... Şimdi çok taze tekrardan okumuşken Sevgi Soysal'ın Tante Roza'sı olabilir mi? Hmm. Biraz belki tam o aile değil ama büyük anne e, hmm. e, yani orada dönüp olup bitenler e, da, orada ciddi bir aile yani, şeyi var. Türk ailesinin yapısı gereği Aha. o da tabii ki içeride evde sonuçta yani. Evet ve orada hakikaten çok şey bir malzemede peşine düşünebilir böyle bir evet. yani düşünebilir gibi geliyor şimdi bilmiyorum. Ya e, bu soruyu cevaplamak için inan yani bir Türkçe edebiyat kitabının karşılığında olması lazım ki hızla onu evet, bir evet. şey desin. Ama e, yakınlarda daha doğrusu sık sık dönüp başvurduğum bir kitap çok sevdiğim bir kitap. Peride Celal'in o kısa öyküleri, Hı. Melahat Hanım'ın düzenli yaşamı öyle, öyle mi acaba sunar mı acaba diye de insan düşünüyor çünkü biraz... Oradan da bir şeyler çıkarmıyor. Evet, o da yani, küçücük çok tatlı bir kitaptır ve galiba o da bir daha basılmadı yıllardır. Ben de bir can var, can işte, bastı. İşte ondan sonra, o, bir daha, Yok. ondan sonra bir daha hiç görmedim. Yani zaten... Peride, Keşke onu bir daha bassalar yani. Evet Celal de yani bence Türk Edebiyatı'nın... Yani Kesinlikle. Senin o başta söylediğin hani yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı evet, diyorsun ya. Evet, evet, yani falan. artık i̇şte. hakikaten Peride Celal'e sıra gelmeli yani. Yani gelmeli yani o yani gelecektir gelecektir en, en son bir erendiz ateşüsü. Bari hayattayken gelsin de. Bari hayattayken gelsin evet. <gülüyor> erendiz ateşüsü oldu mesela filan değil mi? <gülüyor> evet. Şimdi Leyla Erbil son zamanlarda evet. çok şeyde. Ama yani Peri Dergelal'de ıskalanmamalı diye düşünüyorum Kesinlikle. ama senin sorunu cevaplayamadık. Ee, ee, şimdi sana sorduktan sonra şey geldi aklıma. Mesela Hasan el Toptaş'ın e, yalnızlıklar e, metni de onu da sayabiliriz gibi geldi. Onda da o evet baba, anne ne falan meselesi ya bence çok, çok vardı. Sıkıdır yani. Yani Tezer Özlü'nün çocukluğun soğuk geceleri de farklı mı? Hmm. Özellikle ilk bölümü. Hmm. İlk hmm. bölümün kitabını üçte 3ünü Evet, gerçi. Yani orada aile içi kalkan kardeş, uyan sabah uyanan kardeşler, babanın Atatürk köşesi, annenin devreye hiç girmemesi falan böyle orada çok ciddi bir işte o büyük anne Tante Roza'nın hmm. devrede hmm. olması falan. Ya yani bence öyle çok vardır ama dediğim gibi yani biraz eee yani kitaplığımızın evet, fotoğrafı olsa karşı yani. karşımızda. Ben de sordum ama sanki biliyormuş gibi e, sorduk. Bu arada Hasan Ali Toptaş senin şey kitabın gelmedi. var biliyorum bu seriden. Ee, Hazırladığın yine aynı formatta değil mi? Onlar da sunumlardan bildirilerden oluşuyor. Ee, o iki şeyden e, bir sadece kitap için yazılan yazılar var hı hı. E, bir de e, o kitabın fikrinin çıktığı e, şeyin Süha Hocanı Süha Oğuz Ertem'in düzenlediği bir Heh, e, sempozyum tamam, vardı. Tamam. O sempozyumu da e, kitabın içine katarak böyle bir... bir toplu şey oldu. O. Ve galiba orak kitapla burada Sibel, Sibel, Sibel evet, ortak çakışıyor. Evet. Evet, evet. evet, İki kitapta da var Sibel. Sağ olsun. İnşallah başka kitaplarda da olur. Evet, ee, evet. Ne yaptık süreyi? İki dakikamız var. İki mi? dakikamız var. Evet. Yani, e, bu o, e, şeyin e, son zamanlardaki işte bu e, iade-i itibar <gülüyor> meselesi <güzel>. e, şeyinde <gülüyor> e, hakikaten senin kitabının bundan sonraki çalışmalar için ee, şey olmasını gerçekten ümit ediyorum. Ee, yeni bir yönelim olmasını. Çünkü e, kitaplarda e, hani iade-i itibar anlamındaki kitaplarda e, çok böyle her türlü tarafından bakıp bir bir tür antoloji gibi kitaplar çıkıyor. Ama artık işte Oğuz Atay'ın öyküleri hı hı. ya da işte e, Tanpınar'ın öykülerinde bilmem ne hı hı. falan gibi evet. e, artık tematik ve derinleşelim kaygını duyuyorum. Ee, çok doğru bir tespit. Ee, çok alıştık çünkü öbürküsünün rahatlığına. Evet yani bir bakıma tembelliğine. Tabii, tabii, yani... yani bilmem ne. Tampınar sempozyumu. Ya o, artık artık yani, onlar ne? geride Tanpınar'da bırakılmalı. Ne? Artık geride bırakılmalı. Çünkü galiba yap hele Tampınar. Ne yapıldı ama e, öyle isimler var ki bilmiyorum sen Hakikaten bir Peri'de Celal Sempozyumu duydun mu Türkiye'de? Hayır yok. Henüz yani bildiğim olmadı. kadarıyla hiç yapılmadı. Seyum Burak 80. yıldı. İşte o da son çok, anda. Çok küçük bir şey olabildi. Evet. Yani daha e, çok fazla isim var. Çok kıymetli tabii, tabii, insanlar tabii. var. Yani. Ben de e, Ekim'de bu Ekim'de 2 yıl olacak. Yine bir şey olacak ya yani aklımda bir şeyler var. Yine Oğuz Atay için mi? E, yok Başka bir Oğuz Atay için değil. O yazarın şimdi adını söylemeyeyim hmm, ama. Hmm. Yani öyle bir yine daraltılmış. Biraz daha... Ah, nokta iyi. atış falan bir şeyler düşünüyorum. Eminim senin de hakkında bir şeyler vardır <gülüyor> diye düşünüyorum bir yandan da. Şeyleri Hatta takip. belki birlikte bir şeyler yaparız. O da olabilir. <gülüyor> o da olabilir. Bu arada e, dinleyenler için de biz bugün tanıştık yani yarım saat önce evet evet filan. evet yani, yani böyle anında... radyo için misafircilik oynuyoruz ama. <gülüyor> bir yandan öyle ama evet. hani çok çok yeni bir tanışıklık var. Ee, belki bir cümle kaldı. Onda sen. Evet yani e, eklemek istediğim bir nokta yoksa. Yok sona vardık. Ayrı. Yani senin bir kapanış cümlen olabilir ama herhalde <gülüyor> diye düşünüyorum. Eyvallah ee, Hilmi Tezgör katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Yani açık radyoda programım var okey ama yani konuk olmak. Ben de konuk olmaya hakkım var. <gülüyor> Gel, gelir misin sen? Yok yok senin ağzından <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> tamam gelirsen sen de... Şey, Yok böyle ziyaret... kendim şey gibi ben senin <gülüyor> ağzından söyledim. <gülüyor> tamam çok teşekkür ederim. Eyvallah şimdi. katıldığın için çok teşekkürler. Efendim Açık Radyo'nun programcılarından Hilmi Tezgür ile e, bu akşam bir aile için misafircilik oynadık. <gülüyor> e, kendisinin derlediği son eseri e, korkuyu beklerken gelenler üzerinden hareket ederek Oğuz Atay için küçük bir sohbet gerçekleştirdik. Matbuat dünyasından bu haftalıkta bu kadar. Görüş öneri eleştirileriniz için Facebook sayfası ve matbuatdunyası at gmail.com e, mail adreslerini hatırlatmış olayım. Haftaya yine aynı gün ve saatte Matbuat Dünyası'ndan bir başka konuyla buluşan dek. Şimdilik hoşça kalın. İyi akşamlar. Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık.